Yani insanlar e, duyduğuyla, öğrendiğiyle amel etmiyorlar, tatbik etmiyorlar. Bir de Allah rızası için ihlaslı olmak yani. E, samimiyet. İşte benim ben ona hava atayım, işte ben bunu biliyorum, işte sen bilmiyorsun gibi. Ya, ya sen onu dinlemedin mi falan demek için. oh ben hepsini dinliyorum demek için. E, dinleyen çok oluyor. Ama ben bundan ne kadar tesirleniyorum, ne kadar tesirlendim, ne amel ettim, ne zikrettim, ne şükrettim, ne fikrettim, bu azaldı. Ben buna kesinlikle, yani bu kadar senedir bu işin içinde olan biri olarak bilmiyorum. Böyle hissediyorum yani. Belki yeni bir nesil gelir gelişir de, allah Teala onlara şuur ihsan eder, aşk ihsan eder. Ama Tabii ki imkanlar nispetinde biz tebliğimize devam edeceğiz. Şu mübarek ay işte hemen onu oluyor ya yani ilk 10 bitirmek üzere. Eğer دخل ramazan Şerif ayı girdiği zaman yani ne kadar önemli bir hadis-i şerif Buhari'de. üttihat ebbâbül cenneti, cennetin bütün kapıları açılır. Bu ne demek? Cenneti e, isteyene veriyor Mevla demek. Bir rivadette rahmete. Rahmet kapıları açılır. Yani Allah Teala'nın rahmetinin nazil olması için, bizlere acımasının eserlerinin belirmesi için Mevla bahaneler arıyor yani. Ve bir rivadetin Sema, Bazı rivadetler göklerin kapıları açılır. Bu da kabul demektir. Çünkü gök kapıları açıldı o zaman. Hani Hadis-i Şerif'te buyruluyor ya, yağmur yağarken dua edin. Redd olunmaz çünkü o vakit gök kapıları açık olur. E, gök kapılarının açık olması Allah Teala'nın dualarımızı kabul edeceğine delalet ediyor. Yani şun bu Ramazan şev. Şimdi başka zamanlarda bu sadece 24 saatte seher vaktinde yani birkaç iki saatte bitiyor. O da tam gecenin sonuna denk geliyor ki insanların çoğu gaflette oluyor ve uykuda oluyor. Kim o saatte seccade başında, duada e, yani kabul saatine denk gelecek? Teheccüd ehli gelir. Onlar da en deri nadirattandır. Ama şimdi böyle değil. Ramazan şeribin tümünde gök kapıları açık oluyor. Tümünde gök kapıları açık olunca e, millet iftarda zaten ayık. Mecbur yemek yiyecek. Uyurken yiyemez. Efendim, sahurda yine tehccüdü çünkü kalkmazdı ama e şimdi da yemezsem bütün gün e, zorluk çekiyorum diyorlar. Çok doğrudur. Mutlaka yesinler ve teyhirli yesinler. Yani ben 12'ye 1'e kadar oturayım zaten deyim E zaten mübarek adam 9'da yedin 930 ona kadar yedin. Sen şimdilik bir de bir yenir mi? Yani bir en büyük hastalık sebebi biliyorsun. Hala tamam tam peş yemek peşine yemek sokmak. Yani bir midenin en az 4 saat bir aradan geçmesi icap ediyor. Bir hazım şeyine girmesi için. Ha belki yarım saat sonra hazma başlıyor şudur budur ama 4 saatten evvel bir insanın 4-5 saatten evvel yani şey göre bize göre 8 saatten evvel sabah akşam olarak mülaza ediliyor ama e, sünnete ittiba bakımından. Hadi onu bıraktık tıbba e, ittiba bakımından da olsa 4 saatten evvel yemek üstüne yemek sokulmaz yani insanı hasta eder. E bu bakımdan yani gecenin işte birinde falan ben yiyeyim de bir bir buçukta yiyeyim yatayım falan ondan sonra sabah namazında Kaçırayım, geçireyim. E, oho sen bir sabah namazı bir oruçtan fazladır. Oruç tutacağım diye heves ediyorsun. veya oruç yemekten Allah'a sığınıyorsun, korkuyorsun. Ondan sonra sabah namazını yatakta kaçırıyorsun. hemen ben 9'da 10'da kalktım mı kılarım, 8'de. Asla 80 sene cehennem azabını hak edersin. Mubarak Ramazan günde şirkten sonra en büyük günah düşmüş olursun. Ve, ve orucun da kabul olmaz. Çünkü namaz kılmayan orucu kabul olmaz. E peki sen dersen ki ben zaten hiç kılmıyorum. E hiç oruç tutmayayım mı? Ben öyle mi dedim şimdi? Tabii ki oruç tutacaksın. O borç ayrı, o borç ayrı. Ama namaz kılanın orucu kabul olur. Ne demek kabul olur? Artı sevaplar kazandırır. Cennette dereceler kazandırır. Es savmulî ve nezîbihî ve fî rivâti ve necezâhû buyuruyor. Oruç bana aittir. Yani bütün ibadetler kuluma cevapları belli oranda ucu eder. Yani hesabı kitabı bellidir. Tayin etmişimdir. Şu kadar namaza şu sevap, bu zekata şu sevap, fitreye şu sevap, sadaka yapsa. Hacca şu sevap, ümreye bu sevap. Bütün ibadetlerin sevabını bildirmişimdir. İlla s-savm küllü <gülüyor> amel ibni Adem'e lehu illa savm Adem onun bütün amelleri kendine kalırsa bir tek oruç bana aittir. Çünkü, yemesini, içmesini ve isteğini, canının isteğini, arzusunu benim hatırım için terk ediyor. Yemek, içmek insanın başına vurur. Yani herkesin dayanacağı işler değil, açlık. Bir de uzun günler, o debide de sıcak günler olursa, şimdiki gibi yani daha sıcaklık ama yeniyse. Ben size dedim ilk hafta serin olur, siz merak etmeyin evvelü rahmetün demiştim size. Açının yedi günü geçti, biraz sıcaklık bundan sonra derece artabilir. Belki de sonuna doğru iyi de sıcak olup tam bir sizi bir kavurabilir. Çünkü günahlarınızı tam bir dökebilir. Ee, yemeğini içmeyin şehvetini terk ediyor. Şehvet de, yani herkes e, sizin gibi demeyin benim gibi diyeyim yani gençliği geçmiş değil. Yinece yeni evliler var. E, i̇nsanın kafasına öyle bir e, istek vurur ki, anladın mı? Efendim, herkes gençliğinden hatırlayabilir bunları ama öyle bir şey ki hiç geçmemi yani hiç sanki yaşanmamış gibi unutuluyor ya insan biraz yaşlanıyor sanki hiç o günler yaşanmamış gibi oluyor yani yani inme radar ürütüle var ya itibar sonadır hani istediğin kadar baklava börek ya sonunda bir acı yedim <gülüyor> o acılık kalır ya ağzında hani hepsini bozar ya onun gibi istediğin yani geçti gitti bizden çoktan gitti de sizi bilmiyorum ama bir insanın bir gencin Arzusu isteği çok olan bir insanın, yani öyle bir hal geliyor ki adam diyor yemek içmek istemiyorum diyor. Ben diyor, canım diyor eşimi çekiyor. E dolayısıyla bu kadın için de geçerli olabilir, erkek için de geçerli olabilir. Öyleleri vardı ki iftar etmiyordu yemek yani. yemeği yemeden e, ilişkiye giriyor. E neden? E çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ki, hangi hacetiniz varsa onu görün. Ne demek hangi hacetiniz varsa? La salate ve hazreti ta'am. Yemek varken namaz olmaz buyuruyor. Ne demek? Sofra kurulu. Sen kalkıyorsun akşamı hemen kılayım aradan çıkarayım da. Halbuki yemeği aradan çıkar. Namazı niye aradan çıkarıyorsun? Namaz aradan çıkarılacak kadar bir e, geçiştirme malzemesi değildir. O zaman ne buyuruyor sallallahu aleyhi mesela? Büyük abdestin küçük abdesti sıkıştırmış. Şimdi ne zarureti varsa iyi önce onu gör. Ne buyuruyor? Efendim saka namazı kılmayın. Saka namazı ne demek? İdrar tutan. Adamın namazı mekruhtur. İdrarı çok sıkıştırmış. Hele şu namazı bir kırayım da ondan sonra tuvalete giderim. Ya böyle bir şey olur mu? Senin namazın mekruhtur. Kılıyorsun Allah için ama Allah istemiyor namazı. Sen zaten Allah'ın rızasını kazanmak için o namazı kılıyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki ya ben şu namazı atlatayım da sonra abdeste gireceğim hemen, abdest bir daha almayayım diye. Ya bu neye ne manaya geliyor? İşte bu Allah'ın mekruh yani, Allah istemiyor böyle bir namazı, senin sıkıştırmış, e, yıdrar sıkıştırmış, büyük abdest, gazın var sıkıştırmış, sen bu vaziyet namaz kılıyorsun Mevla'da, ben istemiyorum böyle namaz. Namazı Allah'ın rızasını kazanmak için kılarken, Allah'ın istemediği bir şeyi niye yapıyorsun yani? Mekruhlar böyle tehlikeli bir şeyler. Yani müfsit değil, namazı bozmuyor, haram değil ama mekruh Allah'ın istemediği bir şey. Allah'ın istemediği bir şey ne demek biliyor musun sen? Yani rızasını kazandıracak bir amelde istemediği bir şey yaparsan ne olur? Tam ters köşe olur yani. Çok sıkıntılı bir şey. Onun için ne buyuruyor? Sen ne sıkıntın varsa onu gider öyle huzuruma gel diyor. Çünkü sen sıkıntılıyken huzuruma gelirsen aklın orada kalır buyuruyor. Aklın orada kalırsa da namazın mekru olur. Ben öyle işi sevep. İnna teâlâ lâ akbelû minel amali illam bi rıbihi teala amelleri ancak zatının rızasının talep edildiği amelleri İlla makanı halisun li veci zatına halis olanları kabul eder <gülüyor> hangi müminler kurtuldu kafirler zaten ebedi etmez. ancak iman edenler müslümanlar ehli sünnet kurtulur ama kim onlar sıfatlar sayıyor her müslümanı meli sünnetim diyen geçineni bıraktık zaten geçinen onlardan değil demektir geçineni demiyorum hakikaten müslümandır el sünnetir tamam ama sıfatlar var aşağıda ilk sıfat nedir namazlarında huşu edecekler yani bir defa namaz kılmamak hiç düşünülmüyor da yani namaz kılmayanın kurtulması asla mümkün değil onun için namaz kılarlar diye bir şey buyurmuyor bir taştan kaç kuş vuruyor namazlarında huşu sahipleridirler buyuruyor ya yani namaz zaten kılacak ama namazda huşu var mı Kuşur nedir? Allah'tan gayrını haklına getirmemek. E geti, gel, gelmeden durmaz. O zaman muharebe etmek, cihat, harp etmek. Onu def etmek için e, savaş vermek. Niçin e, imamların namaz kıldırdığı yere mihrap deniyor? İşte mihrap, harp yeri. Harp sahası, harp. İmamın da aklı zaten cemaattan beter, 40 tarafa gider yani. Efendim. işte orada harp edecek nefsiyle şeytanıyla. Yani aklına gelen vesairelerle. Veyahut da ma masiva ile Allah'tan kaydı düşüncelerle evhamlar Harp edecek. Niye? Onları def etmesi lazım. Buna da en kolay ne olur? Manaları düşünmek olur. Yani okuduğu harflerin manalarını mülazığa ederse kendini bir nefze toparlayabilir. Sonra nefisini onu alır, kaçırır, götürür. Sonra bir de ona neredeyim? Bir de bak. Allah Allah! Kırk sene evvel nenem bize bir çorba yapmıştı. O ne güzeldi o yoğurt çorbası. Bizim hanım hiç yapamıyor falan. Ya neredesin kardeşim? Teravih kıldırıyorsun. iman mısın? cemaat mısın cemaatat mısın? Yani neden gittin 40 sene eve çorbaya ya? Yani zaten buyuruyor Hadis-i Şerif'te. ezan okunurken şeytanı böyle oturatun. Şeytan yellene yellene kaçar. Zorundan yellenir. Dayanamaz ezana, Allah'ın davetini hiç sevmez. Ben men ahsenev kavle Allah. Ezan okuyup Allah'a davet edeninden daha güzel sözlük kim olabilir? Atik Kemalçi buyuruyor ya. İşte Allah en sevgili söz geliyor. Şeytana da en efendim sevimsiz bir davet geliyor. Onu şu kaçıyor. Ondan sonra millet sünneti kılarken falan tekrar geliyor. <gülüyor> Milletin kafasını, gözünü berbat ediyor, aklını karıştırıyor, vesvese veriyor, kaç kıldığını unutturuyor falan. Sonra e, hatta ida sübbi bes-salati sebebi ve getirilmek demek. Bukhari bu hadis. Sonra namaz için kâhmet getiriliyor. Kâhmet başlayınca ekber o şeytanı böyle duratun yine yellene yellene kaçıyor. Zorundan. Hatta ayda ukuim el-i yani e, namaz başladığı zaman ekbere yine geliyor. Ve adama geliyor cemaatla namaz kılarken tam istila saati. <gülüyor> Namazla cemaata duruldu tam şeytanın istila saati. Ne diyor ona üzgür kaza üzgür kaza. Şunu hatırla, bunu hatırla. Yani 40 sene düşünse aklına gelmeyecek işler namazda geliyor. Çünkü şeytan getiriyor. Ve hatta yezallu erculu enu la adri Yani adam o hale geliyor ki ya 3 mü kıldım, 4 mü kıldım, 5 mi kıldım? Sanki 4 rekat kıldı da şaşırdı. Dört rekat daha da rekatı şaşırır mı? E şimdi bu huşuya ihlal eden durum. Onun için Mevlana buyurur oruç bana aittir. E, çünkü neden? Adam yemesini, içmesini, şehvetini benim hatırım için terk ediyor. Benim hatırım için terk ediyor ne demek? İşte e, aklına cinsellik gelse, oruçluyum ya dur diyor. Yani ne olacak? iftara kadar sabretemez mi? Ya öyle haller olur, öyle durumlar olur, gençlikler olur, yeni evlenmişlikler olur. Hakikaten zor. Adam diyor der ki iki gün yemek aramam ya boş ver Ama canım bunu istiyor. Tamam alından istiyorsa ne ala iftiharını yapar yapmaz. Hacetini görürsün. Sahabe-i bazıları böyle yapıyorlardı. Niye böyle yapıyorlardı? E çünkü namaz Allah'ın huzurunda kuşu ihlal edecek bir durumda. Aklı hanımındayken veya kocasındayken namaza durmak veya aklı karnındayken, gazındayken, idrarındayken veya aklı yiyeceğindeyken içeceğindeyken efendim sofra hazırken yemek beklerken namaza durmak o namazı mekruh eder. Ne buyuruyor? sallallahu aleyhi ve salat al-maghrib." Sen de zannedersen ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki önce namazınızı kılın ya. Allah'ın vazifesini yapın ya. Ama öyle buyurmuyor. Yemek hazırsa önünüze getirildiyse yani sofra kuruldu ve tabaklar kondu ve yemekler kondu. Yani yemekler konmak üzere. Tabi soğumasın diye çorbayı tencerede saklarlar. O ayrı dava. O hazır demektir. tabak konması gerekmiyor. Hazır. Akşam namazını kılmadan yemekten başlayın buyuruyor. Bundan dolayı, e, çünkü huzurunuz kaçmasın. İbadetiniz sadece Mevla'ya has olsun. Nerede? Biz doysak da bu sefer başka dertteyiz. Çünkü o zaman da neyi düşüneceğiz? O zaman da geğirmek, böğürmek... Ondan sonra çünkü aşırı yediğimizden ondan sonra namazda secdede duramamak çünkü reflü de var hepimizde biliyorsun. Çünkü hepimiz fazla yemekten, karışık kuruşuk yemekten çeşit bol. Anlıyor musun? Resulullah asr adet gibi bir hurma bir süt yiyenin midesi gastrit olur mu? Ülser olur mu? Reflü olur mu? Ama bizim gibi 40 çeşit baharatından, acılısından, tatlısından, tuzlusundan çorba yapıp ekşiyle tatlıyı aynı anda yiyecek kadar e, karma karışık. Yediğimiz zaman ondan sonra mide vuruyor boğazına. Zaten boğazı yakıyor. Reflü o demek. Midenin e, asiti e, boğazı yakıyor. Boğazı yaktığı zaman bademciklere kadar oralar yara oluyor ve ondan sonra adamın sesi de kısılıyor. <gülüyor> Hocaların bazı sesleri kısılır. Sonra derler ki çok fazla etmekten kısıldı. Neyse ben, biz bizi biliriz. Biz 40 kişiyiz, biz bizi biliriz yani. <gülüyor> Çoğunun da çok yemekten sesi kısılıyor. Anladın mı? Çünkü o reflü vuruyor yukarı. Ondan sonra onun ilacı var yani. Reflünüz varsa çekmeyin anlıyor musun? Efendim ilacın reklamı olmaz ama neyse. Şimdi adını unuttum yanlış söylüyorum. Ben her sabah içerim yani. Tabii o benim mide rahatsızlığım 10 yaşımdan beri var. E, e, sen şimdi ondan sonra buyuruyor önce yiyin sonra kılın niye ki aklınız namazda huzuru bulsun e tamam da bizim için de öyle değil ki çok çeşit yemek olduğu için yemekten sonra tamamen akıl gidiyor adam zaten masada kalıyor yani uyumak istiyor çünkü o kadar yediğin zaman hele ki boş mide böyle oluyor yani daha da akşamı yasaya şey, yiyin 10 dakika kalan kılıyor 20 dakika kalıyor sofradan kalkamıyor halbuki ona öyle buyurulmadı yani İftarda az yiyeceksiniz, sahurda çok yiyeceksiniz. Ama şimdi adam bir de ikide ben e, yiyeyim sahuru, ondan sonra vurayım yatayım aşağı. E, halbuki iftardan birinin arasında zaten 3-4 saat bile geçmiyor. Yemek çok muzur zarar verir. Ondan sonra arayı ne kadar açarsan o kadar. önemli te'acilül iftar ve te'khiru sehûr min sünenil murselîn. İftar hemen ilk dakikasında, hem burada arkadaşlar oyalanıyorlar ediyorlar kızıyorum onlara hemen. He çok kızıyorum diyorum ki hurmanız elinizde olacak. Çünkü şimdi ben sizi burada tam Allah akber derken bırakıyorum ya derse. onlarda da mübarekler, çok takvalar göğe, on dakika sonra iftar ediyorlar falan. Yani oruç bir hiç koymadı ya fark etmez. Beş saat olsa tutarım. Mevla bu hareketleri sevmiyor. Mevla neyi seviyor? Kuruma elinde böyle bekleyemeyi seviyor. Niye? Ben çok acizim, çok zayıfım ya Rabbi. Zorla tuttum dayanamadım, seni hatırım için tuttum. Bu hareketleri seviyor. Sen yoksa Allah'a karşı, ben iki gün yemeden de dururum. <gülüyor> Evlada buyuruyor, ulan sen, buyur. demek hiç zorlanmıyorsun, böyle oruç mu olur? Yani insan aziyet gösterecek. Ibadetlerdeki şuur ve mana ve mefhum baktığınız zaman zillet izharıdır. Yani Allah'a karşı alçaklığın, alçaklık derken şerefsizlik manasında alçaklık değil, Türkçe biraz çok lastikli bir şey. Alçalma diyelim yani. Tercümeyi biraz şey yaparsanız Zillet yanlış manada çıkarabiliyor. Zillet alçalma. E, bunun göstergesi. Mesela bunun göstergesi. Rükû. Rükû eğilmek. Mesela. Onun için doğru eğileceksin. Dümdüz eğileceksin. Üstüne yani sıcak çayı koysalar duracak. <gülüyor> Niye sıcak çay diyorum. <gülüyor> yani kıpırdaşmamak için yoksa. Yanarsın yani. Hadi bir türlü su dökülse belki serinlerim dersen. En kaynar şeyi koyacaklar bile kıpırdaşma yok. sonra kaldıracaklar sen öyle kargıcasın ama düzgün tutabileceksin, düzeye ileceksin. Çünkü ben yarım eğildim mi ne oluyor? Ama hastasın belin ağrıyor ameliyatlısın onu çökülemiyorum. Ama mümkün mertebe ağrı sancı da olsa o ağrı sancıyı da çekeceksin yani çekilebilecek ağrı sancıysa rukuda eğileceksin çünkü burada eğilme makamıdır. Tamam ve idakıyla lehumur kâgu, la yer kâgun. Eğilin bakalım buyurulduğu zaman hiç rükü etmezlerdi. Mevla buyuruyor. şimdi onları böyle eğdireceğim. Mahşerde ne yarar? Ve'lün yevme yedirlil mükezzibi. Ahireti inkar edenlerin. Vay o gün başına neler gelecek Mevla buyuruyor. Eğileceksin. Burada eğileceksin ki orada kolay eylesin. Secde edebilesin. Yevme yüksüyefü ansakum ve du'aun eyle sücudi felâ O gün Dizden elbise açılacak. Ne demek? Bu bir dar bu meseledir. Hani insan sıkıştı mı başına bela geldi mi nasıl paçalarısı var? artık nasıl kaçacağım veyahut nasıl işe girişecek de o belayı kaldıracak artık deprem mi oluyor, enkaz mı olma tehlikesi var. Neyse yani paçayı sıvamak demek büyük bir panik var demek yani. O tabir o manaya geliyor. O zaman secdeye çağrılıyorlar. Hadi secde edin. Bunlar da zannediyorlar, ulan dünyada hiç ne namaz, ne abdest, burada bir imkan daha verildi, bir de yapalım da. İyi, adamın canı çıkmış. Estağfurullah, canı çıkmış demeyeyim, lezzet almışız da. Yani namaz, abdest, ömrü hayatı, bir de Nuh Aleyhisselam'ı düşünsene. 1250 sene namaz kılmış yani. Sen nesin yani? Biz kaç senelik namazımız var? Öleceği şurada, 10 seneyi geri çık. O Ondan sonra da son 5-10 senede de zaten kafanla zor kılarsın, felçmek, bıhtı atar. On sonra arada bir 20-30 sene, 40 sene namaz kuluysun. 30-40 sene namaz nedir? Kıldığın namazı da Allah için yani becerebilsek yani. 1200 sene, şu ay bari senen bazı rivatlar 2000 sene, 300 sene rivatı gördüm sabide tefsirde veya cemelde. Karıştırabilirim çünkü çok sene evvel okuttum onu. Celaleğini de o zaman görmüştüm. Yani şimdi bu kadar ömürleri, hayatları secdeyle. Efendim Rukiye geçmiş. En bi ayzam. Füsülü fikram. Alemsalavatul hazaratı. Ondan sonra bu kadar evliya. Beni İsrail'de çok evliya vardı yani. 10 gün Ramazan'da itikaf yapamıyorsun son 10 gün bak. Ondan itikafı 30 seneydi. 30 sene bil bil mağaradan çıkmıyor. Bir tek kaza hacete çıkıyor. İftarını da dereden içiyor. Orada yeşillik ot diyor. bu kadar. Bir kere bir insan görmüyor kıbletesinde de yapsın. 30 sene iktiva. Adamın ömrü zaten 600 sene. Onun 30 senesi bizim de Ramazana denk geliyor yani. Ama şimdi ya bunlar böyle ibadetler ettiler. Sen daha ne konuşuyorsun? O zaman secdeye çağrılıyorsun. Hemen secde yapmak istiyor. Güçleri yetmez. Allah buna neden belleri, bellerini demir yapacağım buyuruyor. Çünkü şimdi bizim belimize elastikiyet vermiş. Rukû secde yapma imkanı vermiş. Yapıyor musun? Yapmıyorsun. Demir keseceğim buyuruyor. Ondan sonra adam ha böyle kafasının üstüne atlamak istiyor. Şimdi eylemiyor ya. Nasıl yapsam diyor. Ha böyle mi atlasam diyor. Böyle mi atlasam diyor. Fakat Mevla diyor yok. Asla kıpırdanamazsınız. Haşâtene sârum terakum zille. Şimdi zilleti gördün mü? Gözleri korkmuş. Sen onların suratına baksan sen korkarsın. Hemen dersin ki hani bazı böyle Bombalanma hadiseleri vesaire. Allah Müslümanlar, halasetsi mübarek Ramazan günü de hala çok bomba yağıyor Suriye'de, şurada burada. Efendim, o bazı gözleri resimlerde gözleri yakalarlar. Hani o resimleri yakalayanlara da böyle e, bilmemle yarışmalarında birincilik veriyorlar. Onun resmi birinci seçildi falan. Niye birinci seçiliyor? İşte ya bu olan bir çocuğu seçmiş, ya gözü bombalanan bir çocuğun bir kadının işte efendim gözlerindeki o paniği çekmiş. Bu gavurlar böyle kitapsız yani bombalar. Ondan sonra resmini çeker. Ondan sonra yarışmada birincilik verirler. Yani ama bazı resimler insan haletli ruhiyesini yani o panik halini, o korkusunu e tabi gözüne yüzüne vuruyor ya o anı yakalamak meselesi. Bazen de bir saniyelik gelir geçer insanın suratını. insan kendi göremiyor ki zaten. Kaç taraftan bir yakalama durumu oluyor böyle saniyelik böyle resimler var yani internetlerde adam bakıyorsun bu nasıl bir surat bu nasıl paniğe girmiş ya işte diyorum mahşerde öyle korku suratlarına vurmuş onları alçaklık kaplamış diyor fakat <gülüyor> hey gidi neredeydiniz safa sağlam selametteyken afiyetteyken yerken içerken çok secdelere davet edildiniz niye secde etmediniz Allah buyuruyor etmedi eşini gideceğim yok bitti ve alkelleri o,, ki O tehdit edildikleri gün buydu işte. Gelmez gelmez dediler. Var mıymış yok muymuş. Geldi çattı işte. Ölen gitti şimdi. Daha buraya gelemez. Daha o tarafa gidiyor. Mahşere çıkacağız. Biz de gidiyoruz artık. Ölmeye gidiyoruz biz de. Mezbahaya doğru boğazlanmak üzere. Bu çağımız bileniyor. Bu çağ bileni koyun gibi. Heç hala gevş getiriyor yani. Çünkü o koyun yani. Afedersin. üküz yani. Tamam mı? E yani sen şimdi hayvan olursan, bu çağ bilenirken bile külebilirsin yani. Çünkü sen hayvansın. Ama sen insan isen her an ölmek üzereyken ha ha iyi bu kadar da değil. Hani arada bir kaçırırsın ama insan bir abdesttir, namazdır, efendim teravih'tir, sehurdur, seherdir. İnsanın bir şeyi olur ya efendim hesap kitabı olur ya sen hesapsız kitapsız hayvan mısın ya? istedim mi yerim, istedim yatarım, istedim öyle bir şey yok yani namaz vaktine göre uykunu ayarlayacaksın. Yemeni içmeni oruca göre ayarlayacaksın. Nasıl bir şeydir yani? Orman mahsulü müsün? İşte tehdit edildikleri gün buydu. Mevla buyuruyor. Onun için secde nedir? Secdede zilletin alçalmanın zirve yaptığı noktadır. Sen ne kadar aşağı eğilirsen Allah için o kadar Mevla'in makbulsun Efendim ne buyuruyor? İşte, Kulun Rabbine en yakın olduğu nokta neresidir? Secde noktasıdır. Halbuki bu Vahabilere göre sapıtmışlar ya. Ya diyor Allah köktedir haşa. Ya diyor Allah köktedir. Bunları hocalarına birisi fetva sordu. Dedi ki, o zaman dedi dağın üstünde mi namaz kılan Allah taa yakın oluyor, dağın dibinde mi kılan taa yakın oluyor bu da fetva da yazmasın mı ki bu Wahhabi sapığı. Çünkü e, tabii ki dedi dağın üstünde kılan Allah daha yakın olur. Çünkü neden dedi? E dağ dedi. Göre daha yakın. Ve Allah'ın manyaklığı. Yunus Aleyhisselam denizin dibindeydi yani ne dağı? Dağları bile şeyleri, yükseklikleri ölçerken neye göre ölçülüyor rakım denen şey? Anadı mı? Rakım rakım yani Arapçada yükseklik demek. E, deniz seviyesine göre ölçülüyor değil mi? Deniz seviyesine göre ölçülüyor yükseklik. Demek deniz seviyesi en düşük nokta. E Yunus Aleyhisselam bir de denizin dibinde bir de balığın karnında la ilahe illallah dedi. Senden başka ilah yoktur Allah Teala hitap etti. Yani hitap en tekime denir. Sen kime denir? Huzurunda olana denir. E balığın karnı çok denizin dibi yani. Nasıl diyor ki sensin? Çünkü neden? allah Teala'ya göğün üstüyle denizin gibi fark etmez ki Mevla mekandan münezze eder. Ama cahil olursan Rabbini bilmezsin. Hem de bir de alim geçirmişsin. En büyük tehlike budur. Onun için namazda huşu isteniyor. Huşu Allah'a derinden saygı ve bağlılıkla kalbi bağlamak. Bunun için de ne lazım gelir? Namazdan evvel namazda huşu bozacak şeyleri uzaklaştırmak icap eder. Yani... Açsan, açlığını gider, öyle kalacaksın. Abdestin sıkıştı idrarın var, bozacaksın, yeniden de abdest alacaksın, öyle kalacaksın. Karnında gaz var, gazını çıkartacaksın, abdest alacaksın, öyle kılacaksın. Karnın aç, işte iftar. Yemek hazırsa, önce yemeneceksin, ama öyle bir saat yemeyeceksin tabii. Bu sefer yatsıya, 10 dakika kalana kadar tehir olma. olmak da iyi bir şey değil. Tamam namaz kazaya kalmaz ama, yani o kadar da akşam tehirli iyi bir şey değil. Bir yıldız doğana kadar akşam tehir oldu. Hazreti Ömer Efendimiz bir köle azadetti kefareten. Bir keresinde iki yıldız göründü. Yani o kadar açık yani hemen batar batmaz kılarlardı. İki yıldız göründü iki köle azadetti kefareten. Ooo biz de malı servetimizi versek kurtaramayız. Akşamı geciktirmenin şeyine baktık sırf kazaya bırakmaktan bahsetmiyorum ya. Tehirden bahsediyorum. Ama tabii ki insanlar azıyorlardı yani. Az içine sahabe tabi'in. ya e tabi bunlar sorun değil. 15-20 dakika yarım saatten ne olur? Yani o bir, çok bir tehir sayılmaz. E nerede bizde? Hacetlerinizi görün ki veyahut da işte şehvet e, canın eşini çekiyor. ha O zaman onu da tatmin et kendini diyor. Namazını öyle kılıyor. Çünkü Mevla ne vurdu işini hadisi kutçuyla, Yemesini içmesini, şehvetini benim hatırım için terk ediyor. Şehvetini de koydu Çünkü bazı insan için, bazı yaşlarda, bazı çağlarda çok önemli bir noktadır. Çünkü orada insan yemek içmek aramıyor, başına öyle bir istek vuruyor. O zaman ne olacak? İftar oldu. E demek ki Mevla buyuruyor ki bu iş benden başkası için terk edilecek bir şey değil. Bu ancak oruçta var. Bu ancak oruçta var. Onun üçünde. Bütün ibadetlerin sevabının adını koymuşum, orucun sevabının adını koymamışım. Çünkü yemesini, içmesini, şehvetini hatırım için terk ediyor. Onun için, وَاَنَا illa الصَّوْمْ فَاِنَّا اُل۪يۜ O bana hastır, وَاَنَا اَجْز۪يۜ Mükafatını da ben vereceğim, meleklere de bildirmedim. وَاَف۪ي ve وَاَنَا اَجَزَاهُ Bir rivadetini buluyor, onun mükafatı bizzat ben olacağım. Ben olacağım ne demek? Cennet, hur-i olmayacak. Çünkü ben ona cemalimi göstereceğim. Cemalimi gösterdiğim zaman tamam. Ancak orucun karşılığını vermiş olurum Mevla buyuruyor. Mevla'nın bir şey vermesi vacip değil tabi. Fazla ı Kerem etmiş yani. Yoksa bizim alacağımız var hesabı yapamayız hiçbir zaman için. Ama Mevla buyuruyor. Ben o zaman ödemiş oluyorum. Kararı böyle verdim. Oruçla ilgili buyuruyor. Başka hiçbir ibadette hakkında bu yok. Bu aç susuz kalmak, şehvetini terk etmek ancak Allah için. Onun için oruç tutan diğer şeyvetleri de terk edecek. Ne gibi? Namahrem'e bakmak gibi. Tamam ben şimdi ilişkiye girmiyorsun. Haramdır orucu bozmayalım. Tamam bozmuyorsun ama gözünle bakıyorsun. Bu da çok büyük bir tehlike. Namahrem'e, yabancı kadına şeyvetle bakmak falan. Eşim şimdi siz de bakıyorum dese olmaz. Yüzüne, mızına bakamazsın. Ne bakıyorsun? Niye bakıyorsun ya? Bakma caysiye bakma çıksın. He ondan sonra şarkı türk işleri, gıybet dedik o işlere. Hepsinin fatırına sahip. Oruçluğu beş şeye iftar ettirir. Ne beş şey ya? Beş üç çeşit yemek var. Cık. Manevi iftar. Sevabını iptal ettirir. Bu ne? bu? Yalan. Helgîbetü, <gülüyor> Müslümanın ardından konuşma. Bak bugün Ebu'l-Abbas Hazretleri'nin menakibini okuyordum. Ne dedi orada? Evliya olan reislerinde, merakeşte yatıyor. Geldiler dediler ki Hocam dediler, şu hafız efendimi daha güzel kıraat etti, bu hafız efendimi daha güzel kıraat etti. Bunun neresi gıybet? O da diyebilir ki, şu hafız efendi daha güzel kıraat etti. Diyebilir. Bunu demek bizim için de hiç gıybet sınıfına, tasnifine de tabi değildir yani. Ama sustu. Bir daha sordular, mı? Evladım dedi, Kıybet ettireceksiniz? Dediler, efendi hazretleri, gıybetle ne alakası var? Kim daha güzel okudu? Peki dedi. Bu iki hafız şimdi burada olsaydı. Ben de deseydim ki şu daha güzel okudu. Öbürü üzülecek miydi dedi. Üzülecekti. E şimdi biz onun olmadığı yerde onu üzecek bir şey konuşuyorsak. Gıybetin tarifi nedir evladım dedi. Bu kadar hassas bir terazi var. Bizde. Bizde zaten gıybet kalmadı artık. Niye kalmadı hocam? Hani gıybet aslında felaketi kanserden beter desen diyordun. Gıybet kalmadı ki. Niye? İftirasız gıybet kalmadı. Bizde illa gıybetin içine... Bir de dedikodu giriyor, bir de iftira giriyor. Yani üç kebahir bir araya derlendi çünkü. Bizde gıybet durmuyor ki bir yerde. Hani adamın yaptığını söylesen gıybet oluyor ya. Yapmadığı da girdi bizde şimdi. Bu tam iftira. Çünkü beş dakika konuştuğun zaman adamı kötülemek için, gözden düşürmek için yapmadığını da söylüyor. Çünkü öbür türlü gıybet yetmiyor yani. Adam anladı mı? Freni patlamış araba gibi duramıyor. Ne oldu? Gıybet. Yalan. Gıybet ve nemime laf taşımak koculuk ve yemin ve yalan yere yemin etmek bir adam inanmıyorsa vallahi diyor ya o da girdi şimdi ben nazarım şehvetin, şehvetle bakış Şehvetle bakışı çıkarttığın zaman geri kalan dört tanesi sırf bir konuşmada var yalan gıybet laf taşımak tamam herkesi bu gıybet ve ve yemin yalan yemin bak beş şey uğraştığını sebabını iptal ettir. E sen şimdi bir gün oruç tutarken bu beşini birden veya üçünü veya birini dahi işlesen o günkü orucunun sevabı yok. Sevabı yok ne demek? Borcun düşer. Bak demin oradan geliyorum. Ben zaten normalde de namaz kılmıyorum hocam. Oruç da mı tutmayayım? İlk başta onu sordum. Kendi kendime cevap verdim. Tut. Ne kadar borçtan düşersen o kadar iyidir. Sen şimdi yüz bin lira borcum var. Yüz binini ödeyemiyorum diye beş binini de mi ödemeyeceksin? Ne kadar borçtan düşersen o kadar fazla ama orucun yan gelirleri vardı. Bak benim cemalimi görmek onun mükafatı olacak. Aşağısı kurtarmaz Allah buyuruyor. Şimdi böyle mükafatlar cemalullah temaşa ve rızaullah ve likaullah oruç bana aittir. Sevabını söylemiyorum buyuruyor. Ya bunlar ne olacak şimdi? Kabul olmaz dediğim bu. Kabul olmaz demek borç düşer ama sevaplar nakıs olur. Yani sevaplar verilmez. Ya durum tehlikeli hal böyle olunca sen şimdi bu mübarek işte Ramazan şerifte şu kolaylık var ilk baştan girdiğim hadis yani ne buyurdu Ramazan şerif girdiği zaman cennet kapıları açılır onun için ikinci bölümde inşallah cennet istemekle alakalı hadis-i şerifi okuyordum dün yarısı bugüne bıraktım onu okuyacağım şimdi cennet kapıları açılır bir rivayet hepsi Bukhari'de gök kapıları açılır bu ne demek dua kabul saatidir her zaman seherde sahurda kabul olur. Ama Ramazan'da bir ayın tümü sahur vakti gibi eftaldir. Ondan sonra bir rivayet, efendim rahmet kapıları açılır. Ne demek? Allah kullarına acıması tecelli eder. Mevla acıdığı zamanda da hiçbir günah bırakmaz ve cehennemden azad eder. Zaten onca Ramazan'ın başı rahmettir, ortası mağfirettir. Sonu cehennemden berat 10 On, on, on. İlk ondayız yani iki gün kaldı. E şimdi... Rahmet kabul arasıdır. Burada esas geleceğimiz noktada ve sülsül etiş şey atı, Şeytanlar zincirlere bağlanır. Denizlerin ortalarında hapishanelerine gönderilir. Şeytanların hapishaneleri okyanusların ortalarındadır. O bermuda üçgeni falan olabilir. Yani hiç kimse de gidemiyor olara. Gemileri de alıyor, yutuyor. Ha, Denizlerin ortalarında şeytanların mahpisleri vardır hapishaneleri, cinlerin. İşte cinler bağlanır buyuruyor. Denizlerin orta çünkü diğer hadis-i şeriflerine buyuruyor. فَكْتِفُونْ فِي لُجَاجِ الْبَحَرِ sen onları, ey Cibril, sen şeytanları denizlerin dalgalarına sal diyor. O hadisten bu hadis anlaşılıyor. Denizden dalgalarına at dedi Hatta la üsidü ala Muhammed'in Habibi sallallahu aleyhi ve sellem sıya Ümmetim, sevgilimin ümmetinin oruçlarını ifsat ettiremesinler. Şimdi onun için namazda huşu temin etmek hususu olsun, işte şehvetle bakışı kesmek, gıybeti dedikodu, iftira, yalan yemini önlemek falan bunlar Ramazan dışında daha zor fren tutturmak. Ramazan'da bu haramlardan sakınma işi daha olay oluyor. Bunun da sebebi, iki düşman var. Biri dışarıdan şeytan gemiyi deldirmeye çalışıyor. Nefis içeriden deldirmeye çalışıyor. Şimdi düşmanın biri devre dışı kalıyor. Şeytan devre dışı kalınca nefis yine baki kalıyor. Yani yine yapılan günahlar hep nefisten geliyor. Mesela, zaten bir günah nefisten mi şeytandan mı nereden anlaşılıyor? Yani kaynak nedir? Şimdi benim başım ağrıyor, tansiyonum mu çıktı? Yoksa başka bir şeyden mi ağrıyor? yani bunu anlayabilmek lazım insan. Ha şimdi burada da bir günah yapıyorsun. Bu günahı düştüğün zaman şeytan mı yaptırdı, nefis mi yaptı? Nereden anlaşılıyor? Şuradan anlaşılıyor. Eğer o günah senin adetin ve alışkanlığın bırakamadığın bir günahsa nefistendir. Çünkü onun Ramazan'ı, bayramı, Kadir Gecesi yok yani. Bir insan bir şeye alıştığı zaman bırakamıyor. Ondan sonra bir de bak güzel Ramazan da bile aynı işi yaptı yani. Çünkü e Ramazan'da şeytanlar bağlanmıştı. Bu adam niye günah yaptı? E şeytan bağlandı ama nefis duruyor. Şeytan öyle yapmıyor. Şeytan adama bir günah teklifi getiriyor. Adam o günahı reddettiği zaman ben zina yapmam dediği zaman o zaman bak diyor. Bakmam dediği zaman o zaman tut diyor. Tutmam dediğin zaman o zaman gıybet yap diyor. Gıybet yapmam dediğin zaman iftira şöyle anca şöyle yap ona bir iftira at diyor. Yani şeytan seni günaha düşürmek için 80 çeşit teklif getirebilir. Nefiste teklif yoktur. Nefis dozlama gider. İlla bunu yap. Yapmıyorum yapacaksın. Yapmıyorum yapacaksın. Aklına getire, getire, getire bile baktın düşürdü içine yani. Nefis de şeytanın farkı budur. Onun için şimdi Ramazan'da günahlar azalıyor. E neden? Şeytanın teklifleri azalıyor. Şeytan yok devrede. Ama nefis, bazı insanların nefsi öyle kuduruk ve azgındır ki... E zaten şeytana da lüzum bırakmıyor. Adamın eski alışkanlıkları var, Ramazan'dan sonra devam ediyor. Ben nicelerini duyuyorum, e o iftarını açıyoruz. zina gidiyor. Ulan Ramazan'dır demiyor. Ama oruçta tutuyor. Müslümandır yani bu adam hoş gavur olmamış. Adam Müslümandır yani. Orucunu tutuyor Allah'cığım. Ama dayanıp akşamına zina gidiyor. Şimdi bunu şeytan yaptırıyor diyemezsin. Bu Ramazan'da bile fren ne yemiyorsa burada nefis bunu istikam etmiş yani. Bunda artık ne? Efendim, şeytanı bağlasan bu durmaz ya. Allah şerlerinden muhafaza. Nefis tabi şerefe. ki La te'menenne gavâ ilahâ. Fe'inne nefse Fe ehbezû min. Seb'îne şeytana. Nefsinden kolla kendini. Şerlerinden emin olma. Çünkü bir nefis 70 şeytandan pistir. Oruç niçin açlık ve susuzluk terbiyesi ibadetlerin en önemlisidir? Çünkü nefsi terbiyede en mühim açlıktır. Ondan dolayı Evliyaullah çilehanelere girip yemeği azalta azalta azalta bir iftarlıkta bir zeytine düşmüşler. Ondan sonra bütün vücutlarını düşürmüşler açlıktan susuzluktan. Derileri kemiklerin üzerinde kurumuş yani Evliya Allah'ın. Ondan sonra ne kalmamış? Nefis kalmamış. Nefis ancak açlıkla. allah Teala nefsi yarattığı zaman, sen kimsin ben kimim sorduğu zaman nefis ne dedi? Entente ene Sen sensin ben benim dedi. Mevla bu dedi atı bunu cehenneme. yaktı, yaktı, yaktı çıkarttı. Dedi ki belki akıllanmışlar. Nefse sordu sen kimsin ben kimim? Dedi sen sensin ben benim. Mevla bu buna bir açlık musallat edeyim aç bıraktı, susuz bıraktı, öyle bir akıllandı, uslandı. Mevla buyurdu, sen kimsin, ben kimim? Dedi ki, en terabbul alemin, sen alemden Rabbisin, ben seni aciz kulurum. Ha şimdi hizaya gel. Onun için Mevla ne buyurdu? Açlık ve susuzluk kadar kulumun nefsini terbiye eden hiçbir ibadet yoktur. Ama tabii iftarda çok yersen, bu hikmet iptal oluyor. Hikmet batıl oluyor yani. İnsan az yemeyi be becerebilse, Nefsine kadar terbiye olacak. Öbürsünü daha beter azar. Çünkü yeme yeme yeme, o zaman birden yüklen, hemen, efendim makineyi boz. Hem mideyi boz, hem dengeyi boz. Çünkü akıl ve ruh sağlığı da bozulur. O kadar yediğin zaman, efendim artık ne, ne konuşayım, nereye bakayım, ne seyredeyim, nereye gideyim? Başlar canı, meraklanma, aranma yani. Bundan dolayı, şimdi şeytanlar bağlıyken, bu fırsattan istifade edelim. Hiç olmasa, düşman bireyindir. Nefsi de açlık ve susuzlukla zaten oruçla terbiye etmek durumu var. Tam da bu da oruç hikmetiyle şeytanı niye Ramazan'da bağlıyor da Şevval'de bağlamıyor yani. Çünkü orucu Ramazan'da farz etmiş. Şevval'de oruç farz değil ki. Altı günler orucu sünnet. O zaman ne yapıyor? Bir yandan orucu. Hani gibi? Şimdi doktor tedavisini, hakim hikmet sahibi. Başta hakim kimdi? Ehkemüle hakimin. Yani hakimlerin en hakimi Allah Teala'dır. Doktora hekim diyorsunuz. Hekim işte, hikmet. Hikmet nedir, böyle kadar değil, ne lukmanin hikmet? Lokmana hikmet verdik, buyuruyor. Hikmet tabi var, tababet, doktorluktur. E şimdi o doktorluktaki mevzu nasıldır? Şimdi, hastayı tedavi ediyorken tek ilaçtan olmuyor. Bir yandan periz veriyor, bir yandan da, da midedeki yarayı tedavi edecek, ülsere bilmem neye ilaç veriyor. Aynı anda verecek. Aynı anda yaptığın zaman 3-5 e, uygulama tedavi yöntemini, o zaman adam iyileşiyor. Öbür türlü birini yapıyor, birini yapmıyor, Adama diyor ki, şu ilacı kullan diyor, öte yandan da diyor ki, kahve içme diyor reflü için. Beni gibi içersen kahveyi, boğazını yakacak işte. E çünkü sana diyor ki, reflüde kahve çay azik içme İçme diyor. Sen şimdi aynı gün iki tane içersen, yaktı gitti boğazını. Çünkü neden? Reflü ilacı kullandı sana ama hem reflü ilacı veriyor, hem de bir yandan da diyor ki, şunu şunu yeme içme diyor. Sen ekşiliyi ye, ay ayvayı ye, acılıyı ye, On sonra bu doktor da hiç iyi değil işte. E doktor 5 tane de şey verdi sana. Sen ikisini yaptın, üçünü yapmadın. Mübarek adam. İşte Mevla hekimdir. Ne yapıyor Mevla kurban oldu? Böyle oruç tutacaksın, aç susuz Neden? Ben şimdi şeytanı bağladım diye. Şeytanı bağladığım zaman sana aynı anda da diyorum ki oruç tutacaksın. Niye öyle diyorum? E çünkü öbür düşman nefis kaldı ya içinde. Onu da açlıkla, susuzlukla ezeceğim Allah buyuruyor. Teravih niye Ramazan'da? Bak, hem oruç hem teravih. Ya başka aydadaşı olsaydı... Oruçtan çıkıyoruz, çok yorgun oluyoruz. Bir de yirmi rekat Ama işte iftarda yediğin hazm için. Bir, iki, nefsi kırmak için. Çünkü yirmi rekat adamı ne yapar biliyor musun? Tam da sünnet üzere kılarsa, bir de hatimle kılarsa, bir de hatimi okuyan adam da tertil üzere okuyorsa, Mekke imamları gibi, o oh, tam. ''Hem nevafil sünnetiyle nefsidek, kıl azimetle amel bu sirri hak.'' demiş İsmet babamız. Yani nafile ve sünnetler de nefsin kafasına tokmağa vur diyor. Şimdi anladın mı üçlü tedavi yöntemini? Bir, şeytanı bağladım diyor. Dıştan gelen mikrobu kırdım diyor. Ama içeriği temizleyeceğiz. Nasıl temizleyeceğiz bu nefsi, içeriki düşmanı? Aç susuz bırakacağız onu diyor. Onun için iftarda az yayın buyuruyor. Aç susuz kaldı mı? Kaldı. Aç susuz kaldığı zaman nefis çöküyor, çöküyor, çöküyor. çöküyor. Ha. O sonra biraz işte iftar etti bir yine Kabarmaya başladı yani. Tak, teravih devreye sokuyor. Kıl bakalım 30 rekat, 20 oradan. Yatsını, ilk sünneti, sonsunu, dividir. Kıl 30 rekat bakalım, 30 rekat. Yine bir nefsi kafasına tokmağa vuruyor. Ondan sonra zaten sersemliyor saat olmuş 12'ye. 12, 12 ondan sonra çok ne seyredeyim, ne izleyeyim, ne, ne gözleyeyim, ne konuşayım. Pek keyfi kalmıyor yani. İşte Mevla bizi bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te Rahmet kapılarını, cennet kapılarını, göklerin kapılarını açmak suretiyle, şeytanları bağlamak suretiyle nefsimize bu şekilde terbiye muamelesi uygulamak farzlarla, vaciplerle, sünneti müekkedelerle çünkü nafile ve sünnetlerle nefsi kırılıyor işte teravih çok kuvvetli sünnet. Bunlarla bizi Mevla cennetine davet ediyor. Rızasına kavuşturmak istiyor. Gelince malimi görün Mevla buyur. Sonsuz lezzetlere kavuşun. iki günlük keyifleri kaçırın Mevla buyur. Nerede? Keşke Ramazan-ı Hep bu şuurlarla edadiliydi. Bu mantıkla e, Ramazan idrak edileydi, aksa Ramazan şenlikleri, Ramazan eğlenceleri, bilmem neleri, iftarlarda israf sofraları vesaire Bütün plan program yine nefsi kabartmak üzere. Halbuki Ramazan nefsi ezmek için meşru edilmişti. Ama şu anda millet yine bunu tersine çevirip yine nefsi daha azdırmak için vesile olacak hareketlerden kaçımıyorlar ya Bu televizyonların teşvikleri, reklamlar, programları millet ne Ramazanını bıraktı ne bayramını ya millet kafasını kaldıramıyor ki ya herkes dizi abonesi olmuş bilmem ne abonası olmuş ya ellerinde zaten telefonlar, internetler ya iftar mı oldu? bir iftar duası lazım Allah'a yalvar orucun kabul oldu kabul saatine denk geldi mefhum diye bir şey yok ne kabul saati ya Allah Teala şuursuzluktan cümlemizi muhafaza eylesin bir kısa ara verelim ben de iğnelerim var evet onlar yapalım inşallah hemen yine döneceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Sallallahu Teala. Ala, ala Seyyidina Muhammedin. Ve ala ve sahbihi ve selleme. Kaldığımız noktada Ramazan şerifte cennet kapılarının, rahmet kapılarının açıldığından bahsediyordum. Dün okuduğumuz hadis şerifte de Selman radıyallahu anh ta'nın edilen bu çok önemli. Bu noktayı tam da sizin akıllarınızın sofraya kaçtığı bir dakikalar ama, yani biraz aklınızı toparlamanızı rica edeceğim. Çünkü bu sizin karın hazırlanır, menfaatiniz eder. Dört hasleti yani faziletli ameli Ramazan'da çok yapın. Buyur diyor. E şimdi Ramazan'ın yarısına doğru yanaşıyoruz yani. Bir an evvel yapmak lazım. Ben daha yedinci, sekizinci gün oldu anca okuyabiliyorum. Kevecelikten sıra buraya anca geldi. Ama ee yani bundan sonrasını tutalım yakalayalım. Özellikle tabii artık Kadir Gecesi rivayetlerinin çoğaldığı dönemlere giriyoruz. Dört hasleti çok yapın. Hasleten durduğun ebim arabbekum, iki hasletle Rabbinizi razı edeceksiniz. Ne demek? Yani Allah'ımızın rızasını kazanmak kesin. Ramazanda iki haslet çok yaparsan. Bak Ramazan dışında değil. Ramazanda iki faziletli zikri çok yaparsan, Kesin Allah'ın rızasını kazanmak. Kazanmamak diye bir şey yok yani. Bunu yapım da kazanmayan olmaz yani. Allah'ın rızası kazanmak ne demek? Cennetini, cemalini, sonsuz nimetleri kazanmak. Bunun yanı sıra esas mesele imansız ölmekten kurtulmak, açlıktan, sefaletten, fakirlikten, hakirlikten, düşman, efendim çizmeleri altında ezilmekten, yangın, bütün belalardan kurtulur. Allah razı olduğu adama niye bela versin? He, o başka imtihan için şeyler onlar makam meselesi derece meselesi ama dünya ahiret azaplarından ne kurtarır Allah'ın rızası kurtarır. E Allahu Teala'nın rızası ne kazandırıyor? Ramazan şefteki şu iki haslet kurtar kurtarıyor. Tüm bunu söyledim. Bu da neydi? Emel haslatan elleten turdun bi ma rabbikum rabbinizi kendileriyle razı edeceğiniz iki faziletli haslet dedin. Şehadet <gülüyor> ve la ilahe illallah Kelime şahadeti çok okuyacaksınız. Ve estağfurun çok yapacaksınız. Bu ikisi devamlı Ramazan Şerif'te. Yani bunlar kitaba bakmanın e, icabet etmediği şeyler. Ezbere bildiğiniz için tramvayda, otobüste, minibüs araba sürerken her an insan bunu, şu şey Ramazan Şerif'te alıştırırsak belki Ramazan dışında da bize bir meleke asıl olur, bir kabiliyet gelir. Hani bir insan bir şey 40 gün devam ederse daha bırakamaz ona mal olur yani o. E böyle sizde ne var yani? Ramazan'dan sonra da bir 10 gün dikkat etseniz, 40 günde size mal olur bu iş. Çünkü nefis bir şeyi 40 gün yaptığı zaman daha onu bırakamıyor. Onun için hadis-i şeriflerde 40 gün cemaatle namaza devam eden cehennemden beraat alır. Çünkü neden 40 gün cemaatle devam et de daha bırakamaz yani. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? 40 vakit 40 vakit arada hiç fasıla vermeden İftidad tekbirine imamlan yetişirse iki gözün arazine ateşten berat yazılır. Kötü bebeğin ayni beratım minenler. <gülüyor> 40 namaz tekbirler devam. İlk ilk tekbir yetişiyor. 40 namaz, 40 gün, 40 namaz. Anladın mı? Mesela Medine Mesidinde ne diyor? Minsal lafi Mesidi ada 40 salaten. Kim benim vesilimle 40 namaz kılarsa 8 günde kılınıyor 5 vakit 40. La tevu tu bir namaz bile kaçmayacak ama cemaatken. Kütubelevu beratun min azab ve beratun min en nar ve nifak. Azaptan berat yazılır. Munafıklıktan berat. Bu adam daha münafık olamaz yani. Munafıklıktan berat, ateşten berat yazılır. Bak 40'ta sır var. Anladın mı? Bu neden? İşte sana bu işin mal olması için insan bunu alışkanlık ediniyor. Ondan sonra da Allah'ın izniyle bırakamaz. Bu itibarla Ramazan'da 30 gün zaten var. Bir 10 günde eklerseniz 40 olur. Bu 40 günle beraber meleke asıl olur. Ondan sonra da iki de bir bakarsınız. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü ene Muhammeden abduhu ve Resulü. Estağfirullah en azından estağfirullah en azından bu iki kastet Allah'ın rızasını kesin kazandırıyor. Asla bu iki hasleti Ramazanda çok yapıp da Allah'ın kızdığı bir kul olamaz yani. Okuldan gaza bunu kaldırmıştır. Mevadi Şerif İbni Kuzeymen naklediyor, sahih diyor. O bakımdan şimdi Ramazan Şerif'te yani şimdi 20 gün sonra, 25 gün sonra bunu bulamayız. Daha ondan sonra 11 ay yapsak bu rızayı kazandırmaz. Bu nispetle kazandırmaz yani. Bu bu ölçüde kazandırmaz. Tabii ki elime her zaman Allah'ın rızasını kazandır. Ama burada ne var? Mevlamız'ın bir vadi var, teminatı var. Hadis-i de Allah'tan geliyor bu vahiler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafasına göre konuşmaz. Haşa. Ve emmellete anilâ alekum ânima. Dört hasleti çok yapın. İkisinden Rabbinizi razı edeceksiniz. Bu da nedir? Şehadeti çok yapacaksınız. İstihbarı çok yapacaksınız. Kaldı ikisi. Bu ikisi için ne buyuruyor? Vemel letendiğin var. İkisi de sizin onlarsız yapamayacağınız, o duaları yapmadan duramayacağınız, durmamanız gereken, aklınız var ise Müslümansanız nasıl onları yapmadan durursunuz demek istiyor. Siz onlarsız yapamazsınız. Ne demek bu? Ya şu demek. İşte dünkü sohbet de bunun üzerine döndü. فَتَسْأَلُونَ اللّٰهَ الْجَنَّةِ Allah'tan cennet isteyeceksiniz. وَتَعُوْزُونَ اَبْهِمْنَ النَّارِ Ateşten ana sığınacaksınız. Şimdi bir adam, akıllıysa, zaten akılsıza Müslüman da, Müslümanlık teklif edilmez. Aklı başına tamam. Müslüman mısın sen? Müslüman. İmanlı mısın? İmanlıyım. İman ne diye, neyi gerektiriyor? Ahiret var, cennet var, cehennem varı gerektiriyor. Buna inanmayan zaten Müslüman değil. Peki cehennem, ateş, bu kadar azap, gazap, sonsuz. Cennetteki nimetler diz boyu, sonsuz. Sen de bunu biliyorsun. Şurada birkaç gün imtihanı almışlar seni. Ya bunu kazanacaksın ya kaybedeceksin. Bu tarafa gideceksin. Böyle bir çatal ağzındasın. Yol ayrımındasın. Şimdi sana diyorlar ki, cenneti iste benden vereyim diyor. Dua et diyor, dua et. Ya bedava dua ya. Yani dua etmeden evvel 5 lira pul parası... 10 lira dilekçe, 5-20 lira mühür. Böyle bir şey yok ki ya. Ya bir adam, şu Allah'ın Müslüman kullarından, hangi gariban cenneti istese 50 kere, Mevla der mi ki, ulan 5 parasızın birisin, bir de cennet istiyorsun. Böyle bir şey yok ki ya. Fakiri daha ver çok hocam diyor zaten. Zenginlerden 500 sene evvel girecek. O da hangi zengin? Zekatını tam vermiş, sadakasını da 40, 40'ta 40 veren zengin. Yani Ümmetimin fakirleri zenginlerden 500 sene evvel gelecek. Yarım gün evvel diyor. Yarım günde 500 sene ederdi. Yani kulufu kıra ümmetin cenneti kabliğinden yani nasıl ya? Ve helk 500 neden? Eymenun 'inde Rabb'i ki 1000 sene. Min ma ta'dun. Öbür ayette ne diyor? Rabbin katında bir gün deği zaman sizin saydığınız 1000 seneye denk gelir diyor. Ayetle hadisi getirdiğin zaman zaten beyan diyor. 500 sene evvel gürür. Sabreden fakir şükreden zenginden 500 sene evvel giriyor. Onun için yani cennet istemek parayla değil ki ya. Sen ne kadar fakir da olsan, hakır de olsan allah Teala diyor. İste diyor ya. Dua da kabul edeceğim. Cenneti çok isteyin. Azabından, ateşten çoksun. Nerede? Özellikle Ramazan-ı Şerif'te. Neden? Deminki ilk başta okuduğum hadise gel. Cennetin kapıları açılır. Kapılar açıldığı için e, cennet duyuyor. Cennet duyuyor. Bir de gök kapıları açılır ya. Cennet bizim dualarımızı melekler oraya cennete götürüyor. Direkt ağzımızdan çıkıyor melekler alıyor. Zaten ayet melekler hemen alıyor kapıyor ağızdan çıkanı. Tak götürür cennete veriyor. Cennet ne oluyor? Dile geliyor. Ya Rabbi bu kulun beni, sen, sende, senden beni istedi bunu bana nasip eylediyor. Cennet dua diyor Onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor? ekti rum min cennet ve taavuz min nar cennet isteme cennetden sığınma duasını çok yapın fenema şafean müşeffaan şefaatleri kabul edilmiş iki şefaatçidirler bu dualar da şefaat ediyor sırf duanın kendisi harf ve ses şeklinde çıkıyor ya o bir nura bürünüyor şekle bürünüyor ahirette şefaat ediyor cennet istediğin için ondan sonra hadis-i şeriflerine buyuruyor bir kul üç kere Allahümme seluk el cennet Cennetin istiyorum dediği zaman cennet dile gelir. Ya Rabbi bunu bana nasip et. 3 kere cehennemden sığındığı zaman Allahümme ecirni minen nar ve minen nar. Cehennem dile gelir ne der? Ya Rabbi bunu bana nasip etme. Bunu yer bunu bende yerini nasip et. Bunlar hadis-i şeriflerdir. Onun için bu hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ramazanda 4 hasleti çok yap. İkisiyle Allah'ı razı edeceksiniz. İkisi de olmazsa olmazınız. Ne demek? Ya Müslüman sen aklın varsa cennet istemeden durabilir misin ya? Cehennemden sığınmadan nasıl durulur? Yani sen ateş önünde yani bundan kurtulmak istenmezcek misin? O zaman bu sizin olmazsa olmazınızdır. Bunları mutlaka isteyin. İşte dört hastati bulduk. Üçüncü cennet istemek, dördüncü cehennemden sığınmak. Seyyid Maliki Hazretleri bunları birleştirmiş. Herhalde o da geçmiş ulemadan görmüş. Biz bunu size dergide yazdık. Lale Gül dergisinde 76. sayfada. Yani şu anda Haziran sayısı. 76. sayfa. Böyle açarsın. Ondan resim çekersin veya bakarsın, ezberlersin. Bunları çok yapın. Yani çok şöyle. Başladınız üç yapın. Bir zaman geçti, aklınıza bir daha geldi. Üç. Üçlü, üçlü, üçlü, üçlü gidin. Çok yapın çok. Günde en az yüz kere okusanız ne olur? Bunun top tanışı etsen yarım dakika tutmaz yani. Ama tabii üç kere, beş kere dersen biraz dakika tutar. Ama şuur ile ikisiyle mutlaka Allah'ı razı edeceğim. İkisiyle de Cenneti kazanacağım, cehennemden sığınacağım. Ve böylece dualarla iftar edelim. Gafletle oruç açmayalım. Tam iftar anınız şu an. Takkanız kalmış. de iftarim davetim müsteca.'' Yüzde yüz dua hakkınız var şu anda. Bir elhamdülillah okuyun, bir salavat-ı şerifi okuyun. Hemen Allah'ım salih, peşine bir şey isteyin Allah'tan, özel bir şey isteyin. Çocuğunuzun iftarını isteyin, borcunuzun edasını isteyin ya, istemeyene kızıyor kurban olduğum ya. İsteyin. istemesini bilin. İşte tam yemek derdine düştüğünüzde diyor ki işte tam o anda beni hatırlarsan diyor ben de diyor boş çevirmem diyor. Herkes diyor kaşık kepçe gidiyor diyor. Sen Allah atıyorsun. Ama ezan okunur okunmaz kurma elinde bekleyecek. Neden? Ben dayanamıyorum. Macizim kurman oldum. Hatırın için tuttum. O başka. Vaktini geçirin de dua edin demiyor. Vaktinin öncesinde önce izinde dua edin diyor. Ve böylece kelime-i şehadet. İstiğfar Cennet isteği ve canemden sığınma zikriyle buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu ve estağfirullah Allahümme inna neseluke'l cennet ve na'ûdu bike minen nar amin Sallallahu